Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel edebiyatında. bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz. Ve e, konuğumuz Alperen Topal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alperen Bey. Alperen Bey oldukça e, fantastik bir işe imza atmış durumda. Bence fantastik denir herhalde. Bilemiyorum ne denebilir. E, Hürriyet gazetesinin sonuçta hem edebiyat tarihi açısından, hem Türkiye'deki siyaset tarihi açısından, hem de kültürel ve e, sosyal tarih açısından da e, aslında birçok yönden önemli bir gazeteyi e, Namık Kemal ve işte Ziya Paşa'nın Londra'da çıkardıkları Hürriyet gazetesini yayına hazırladı. Kendisi iki cilt olarak vakıfbank kültür yayınlarından yayınlandı. Oldukça şık da bir baskıyla e, yayınlandı. Evet. Nasıl oldu bu iş? E, öncelikle biraz ben onu çok merak ediyorum. Sizinle biraz konuştuk. Hani bu kadar önemli, bu kadar işte kaynak olarak kullanılan birçok kişinin e, atıf yaptığı bir eserin Latin harfleriyle ortada olmaması Sizi de çok şaşırtmış aslında. Evet yani ben bir beş sene kadar oluyor başlayalı. Tam yavaş yavaş tez çalışmama başladığım sıralardı. İşte 18 ve 19. yüzyılda Osmanlı siyasi düşüncesi özellikle de ıslahata dair kavramların tarihine odaklanıyordum. Yani yeni Osmanlılar şey olacaktı hani önemli bir parçası olacaktı araştırmamın. E, tabii hani çok çalışılmış diye düşünerek başlıyorsunuz. Yeni Osmanlılar, işte Namık Kemal Ziya Paşa üzerlerine yazılıp çizilen şeylerin haddi hesabı yok. E, ama bir e, işte içine girdiğimde e, fark ettim ki hani e, aslında özellikle siyasi düşünceye dair, siyasi düşünce içeren e, eserlere e, yeni Osmanlıların çok nadir çalışılmış. Yani birkaç bir elin parmaklarını geçmiyor sayabileceğiniz şeyler işte Şerif Maden. Ee, Ömtezler düşüncesinin doğuşu. Aynen. Yani ki hani yeni Osmanlı düşüncesinin doğuşu bile hani 62'de basılıyor orjinal İngilizce olarak, Türkçe'ye çevirmesi 96. Hani 40 sene boyunca Türkçe'de mevcut olmayan bir eser mesela. E, o sırada işte Hürriyet gazetesi dikkatimi çekti. İşte Londra'da çıkardıkları. Tesadüfen e, o dönem işte e, dijitalleştirmeler çok yoğunlaşmıştı. O, i̇nternette şeyini buldum. PDF taranmış güzel versiyonlarını. Ya aslında bu kadar da kolaymış erişim. Bunu niye kimse şimdiye kadar el atmamış? E, bir de tabii ben nasıl kullanacağım bunu? Hacimli yüz sayı e, çıkmış bir gazete. Bayağı dolu dolu. Ortalama dört sayfa değil mi? Ee, aslında daha fazla. İlk 10-12 sayı dört sayfa olarak çıkıyor. Hı hı. Daha sonra sekiz sayfaya çıkartıyorlar. Bir elli sayı kadar sekiz sayfa çıkıyor. Daha sonra e, Namık Kemal ayrıldığı zaman Ziya Paşa'yla yolları ayrılınca Ziya da Mustafa Fazıl Paşa'dan gelen e, maddi destek kesilince tekrar mecburen dört sayfaya düşürüyor kendisi. Zaten son sayıları artık el yazması ve taş baskıyla çıkartıyorlar. E, o yüzden hani e, bunu kullanacaksam e, hakkıyla kullanmam lazım ama e, sadece oturup okuyarak da olmaz. E, madem elim erişmişken yavaş yavaş şey yapayım e, transkripsiyon yazı çevirisini de yapayım. E, bir noktada yayınlarım diye e, başladım. E, birkaç işte erbabına da danıştım. Nasıl olur? Aa, çok güzel olur dediler. Böyle e, başladım. E, ama e, tabii tez çalışması arasında canım sıkıldıkça oturup e, yani sonuçta yazı çeviri mekanik Çok da evet. böyle şey gerektirmeyen Odaklanma gerektirmeyen evet. oturup anında yapabildiğiniz bir şey ee, tabii Hoş vakitler Aynen <gülüyor> Osmanlı gelişmesinde de tabi çok yardımcı oldu ee, İşte dört sene boyunca Azar azar azar azar bazen daha yoğun e, Çalıştım yani Son bu sene işte yaza doğru bitti Elimde tam da bu sene çıkmasını istiyordum Çünkü 150. senesi Bu sene hürriyetinleşti işte 1868 olduğu için Hani şık olur Niyetiyle e, tam o sırada işte vakıfman kültür yayınları yeni kurulmuştu. E, editörlerinden Selim Karlı Tekin'le de hem meslektaş hem e, arkadaşız tanışıyorum. O tavsiye etti ya hani e, yayınların Peki, ilk ne kitabı güzel. olarak e, bunu hem prestij saygı Hı -hı. eseri olarak e, özenle basarız. Hem de e, güzelce tanıtılır diye teklif edince ben de tabii hani e, Ali Ülala deyip e, direkt evet. e, tabii dedim eee şeylerini bitirdik. Son düzeltmelerini, okumalarını, işte girişini, sunuşunu vesaire. Ee, işte kasım ayında yetişti. eee gayet de 150'ye yetiştiniz. Evet, 150'ye <gülüyor> yetişti. Ee, yani 100'e yetişmemiş olması <gülüyor> üzücü ama e... Yo, Geç yok, olsun güç olmasın. Ellerinize sağlık çok, bence çok büyük bir iş gerçekten. Ve maalesef Türkiye'de bu işi birileri böyle üstüne alıyor ve iyi ki alıyor ve devam ediyor. Yoksa aslında bunların gerçekten ekiplerle kurumlarla yürütülmesi gereken işlerken e, bu şekilde ne diyelim kahramanlıklarla bana bir nevi kahramanlık gibi geliyor böyle işler gerçekten. E, yalnız ustalar yani son 5-6 senede özellikle çok e, gelişti ve rahatladı. Ben hani e, mesela Hı. belediyeler çok üstüne düşüyor. Ben çok takdir ediyorum. Evet. E, masrafını karşılayarak uzman araştırmacılara projelendiriyorlar. Mesela 5-6 e, senedir Bağcılar Belediyesi. Sırat-ı Müstakim Sebil evet. gazetesinin tüm sayılarına çok güzel neşirler halinde bastı. Tarih kurumunun var. Tarih kurumu yapıyor. Desimler, Yazma eserler yaptı. kurumu yaptı. Iı, aynı şekilde projeler kabul ediyor. Evet. Çok güzel eserler bastılar aynı şekilde. Mesela bu daha geçtiğimiz aylar içerisinde ıı, Namık Kemal'in de arkadaşı Hersekli Arif Hikmet'in ıı, nesir makaleleri hı hı. çıkmış. O çok hoşuma gitti. Evet, evet. Yani aslında bir şey var. Bir, bir ilgi e, başladı artık. ilgi ve ivme var. Umarım daha da bu ivme devam eder. Çünkü mesela işte bahsettiğiniz gibi sadece Hürriyet gazetesi değil, Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın da bütün külliyatına hala biz latin harflerinde sahip değiliz. Maalesef. Yani bu kadar hani önemli, hani emredibiyat tarihi açısından hem siyaset tarih açısından önemli birçok kişinin külliyatı maalesef. E, ki bunları sadece latin harflerle yayınlamak da yetmez. Aslında bunları notlamak. Öncelerden bahsettiklerine dair bayağı bir e, malumat falan da vermek gerekiyor. Tabii Yayınların ki. da o şekilde olması lazım. Umarız o ivme oraya doğru da gider diye <gülüyor> <Yani, gülüyor> ümit evet. var olarak biz. Hı -hı. Yani bu ilk adım bir kere Eser Hı -hı. bu şekilde erişilebilir hale geldikten sonra üzerine çalışmalar. Evet <gülüyor> kesinlikle. Şey yapacak, evet ben hemen e, onu düşündüm zaten. Diye. Evet artık hürriyet üzerine çalışabilir <gülüyor> birçok kişi diye. Biraz Hürriyet Gazetesi'nden bahsedelim isterseniz. Hı. Neden önemli Hürriyet Gazetesi ve neden bu kadar hani birçok işte farklı yönlerden önemli bir gazete? Birincisi Yeni Osmanlıların bir cemiyet olarak teşekkür ettikten sonraki en merkezi yayını diyebiliriz. Tabii Namık Kemal'de, Ziya Paşa'da, Ali Suavi'de. E, Avrupa'ya ilk e, şeylerinden Hicretlerinden önce İstanbul'da gazetecilik faaliyetlerine bulunuyorlar biliyorsunuz Zaten Namık Kemal tasvir-i efkarda uzun süre yazıyor Hatta Sinasi'den devralıyor Editörlüğünü e, İbret, de yazıyor. İbret daha sonra Amerika e, şey Avrupa'dan dönükten sonra e, Çıkartacak e, Ali Suavi'nin zaten İstanbul'da Çıkardığı muhbir var Ziya Paşa yine tasvir-i efkarda yazıyor Ama hani tabi bir nevi sansür Hı. altındalar Haliyle Birçok meseleye değinseler de çok şey yapamıyorlar, açıktan yazamıyorlar. Hatta Avrupa icraetlerinin sebebi de işte Girit meselesine dair yazıp çizdikleri biraz riskli bulunan makaleler işte sürgüne gönderiliyorlar. Onlar da sürgündense Avrupa'ya kaçmayı tercih ediyorlar Mustafa Fazıl Paşa'nın davetiyle. Önce Ali Suavi birkaç ay tekrar Londra'da muhbiri çıkartıyor. Ama Ali Suavi biraz sivri bir figür. Ayrıksı şeylere göre, Namık Kemal ve Ziya Paşa'ya göre. O yüzden o çok tatmin etmeyince Mustafa Fazıl Paşa'yı da. Namık Kemal ve Ziya Paşa bu sefer hürriyeti çıkartıyorlar. İşte Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin resmi yayın organı diyerek. Yani birinci önemi tabii ki bab Ali sansüründen e, azade olması ve yani istedikleri gibi yazıyorlar. E, tabii Londra'da da e, İngiltere'de de belli bir e, kontrolden geçtiklerini biliyoruz. Yani orada da bir sansür kurulundan şey yapıyor ama hani e, farklı tabii ki e, dikkat edilen meseleler. E, nedir önemli olan? Yani bir siyasi programın işte kendilerinin usulü meşveret dedikleri, parlamenter... ...bir sistemin... E, ...savunusunu yapıyorlar ve programını çiziyorlar... ...hürriyetin sayfalarında... E, ...uzun uzun özellikle Namık Kemal'in... ...çok e, programatik, sistematik... ...böyle şeylerde bulunduğu... Önerilen. ...tahlillerde ve önerilerde bulunduğu makaleleri var... E, ...peş peşe inladı e, ...bazen işte bunu bir... ...hadisin... E, ...açıklaması Genel üzerinden yapıyor. yapıyor... ...bazen ayetler üzerinden... E, ...gayet böyle hani ciddi tefsir çabası... ...diyebileceğimiz yorumlarla... E, İslam ve e, e, liberal sistemini. bir parlamenter sistemin yani en azından meşruti bir monarşinin, e, sultanın ve vezirlerin faaliyetlerinin işte bir halk meclisi, e, şura i ümmet dedikleri bir halk meclisi tarafından nezaret altında tutulduğu ve kontrol edildiği bir rejimin aslında Çalıştı. gayet İslami olduğu. E, Ama Namık Kemal'in düşüncesi. Ziya Paşa da aynı fikirde. Ziya Paşa ile Namık Kemal arasındaki temel fark bu noktada Abdülaziz'e karşı Ziya Paşa'nın duyduğu aşırı hürmet. Kendisinin evet. özel hizmetinde, özel kalemi diyebileceğimiz bir, hı hı. Şey, bir pozisyonda bir süre çalıştığı için Abdülaziz'e çok şahsi bir hürmeti var. E, o yüzden e, kandırılıyorsunuz. Falan evet. evet. <gülüyor> e, Namı Kemal biraz daha şey e, mesafeli onun için. E, Aplesiz sadece işte ümmetin biatıyla orada duran bir e, idareci e, bir insan. Ee, ama diğer geri kalan konularda Yani işte bu usulü meşeret Dedikleri sistemin ayrıntılarında genellikle ittifak halindeler zaten birbirlerini Tamamlayıcı o yüzden de aslında Hani gazetedeki yazılar imzasız Normalde evet, imza atmıyorlar Hı -hı. Ee, Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın e, Şeylerini ayırmak Evet e, onu nasıl ayırdınız ben de onu soracaktım <gülüyor> e, Biraz Çünkü bir yani. mesele Tabii hani ilk ben e, girişmedim bu işe Hı -hı. Mehmet Kaplan ta Namık Kemal Üstüne çalıştığı sıralarda bunun üzerine Düşünmüştü İhsan Sungu'nun bunun üzerine ne şeyleri var mütealileri. Genellikle üslup üzerinden gidiliyor. Çünkü Namık Kemal'in üslubu daha sade, ee, kısa cümleler, nispeten kısa tabii. <gülüyor> Bugün ee, <gülüyor> evet. basit ifadeler, ee, daha e, Ziya Paşa'nınkiler ise e, çok daha e, Adalı fark edilebilecek Bürokrat derecede... ...bürokrat çünkü... ...bürokrat biraz daha yaşlı... ...daha kitabetin o şey... ...inşa üslubunda yetiştiği için... ...çok bırakamıyor o alışkanlığının... ...yüksettiğini işte olup ilüp uzattığı... ...cümleleri görüyorsunuz müselsel... ...şeyleri... ...en büyük şey o bence... Hı hı. ...ayırt edici alameti farikası ikisinin... ...o üslup meselesi... ...ama dediğim gibi işte... ...Abdülaziz'e karşı alınan tavır... ...bazen belirleyici olabiliyor... İşte Namık Kemal'in tercüme kalemindeki vazifesi sırasındaki tecrübelerine atıfları bir ayırt edici olabiliyor. Genel olarak bunlar. Evet. Tanpınar'ın da şeyi var. Yani Tanpınar'ın da güzel bir tespiti var. Hani Ziya Paşa halkın daha somut problemlerini çok güzel bir şekilde tasvir etme yönünde daha başarılı. Ya da en azından evet. onu tercih ediyor. Uzun uzun işte vergi... ...ağır vergiler altında, askerliğin şeyi altında, sıkıntıları altında... ...halkın şehitliklerini böyle çok güzel öyküleyebiliyor. Genellikle de onu tercih ediyor. Namık Kemal ise daha işte kavramlar, ayetler, hadisler üzerinden... ...böyle soyut, programatik şeyler yazmayı evet, tercih ediyor. Bir sistem, sistem peşinde her Evet, şey bir kafa yani çok daha sentezleyici, bütünleyici, böyle holistik... Daha programa yönelik. Programa yönelik bakan bir adam. Daha böyle ideoloji şeyinde. Evet. Peki mesela 19. yüzyılda iki Osmanlı aydını Londra'da bunu çıkarıyorlar hı hı. ve işte hani belirli bir aslında siyasi bir propaganda da söz konusu tabii. burada. Peki mesela bize yaşadıkları Londra ya da yaşadıkları yerde Batı diyelim yani Batı ile ilgili bir şeyler anlatıyorlar mı? Ee, Tabi yer yer anlatıyorlar ama hani Batı çok da merkezi bir yer tutuyor yemem yani mesela Londra'daki hayatlarına dair çok az şey var. Ya. Onları da haziyade mektuplarında görüyoruz. Ee, tabii Batı sisteminin işte tasvirleri Fransa'nın İngiltere'nin e, İsviçre'nin siyasi sistemlerine dair analizler. Uluslararası politikaya dair... işte ...Rusya'nın e, Orta Asya'daki emelleri... Avru, ...Almanya ile Fransa arasındaki gerilim... E, ...İngiltere ile Amerika arasındaki gerilim gibi konulara dair... E, ...gayet bugün işte hani... E, ...bu stratejik düşünce kuruluşlarında yazılan raporlara benzer e, şeyler yazıyorlar. E, e, İkiler, makaleler mi? şey Hı. oluyor. İşte tahliller, savaş çıkar mı çıkmaz mı vesaire Hı. gibi. Ama bunların Hı. haricinde e, yani böyle bu soyut ya da işte sisteme dair tartışmalar öncesinde Batı'ya dair çok fazla bir şey yok. İşte Ziya Paşa'nın Cenevre'deki hayatına dair böyle orada İsviçre'ye hayran kaldığını görüyoruz mesela ama hani çok ayrıntılı şeyler değil. Ya da çok şahsi tecrübe aktarılmıyor. Öyle diyebilirim. Peki mesela bir taraftan bu da ilginç değil mi aslında? Bulundukları dünyayla bu kadar hani çok fazla hemhal olmayıp olmadıklarını düşünmüyoruz tabii ama yazı söz konusu olduğunda hani bir e, ne diyelim karşılaştırma meselesi sonradan bizim hem edebiyatımız hem düşünce tarihimizi bayağı uzun yıllar meşgul edecek ya Doğu ve Batı, Doğu ve Batı hı hı. ve parlamenter sistemin olduğu bir yerdeler aslında yani bu monarşinin hı hı. de olduğu bir yerdeler. Yani kendi tecrübelerini onunla birleştirmemeleri de ilginç değil mi? İlginç ama çok da şaşırtıcı değil bence. Yani hani kendi tecrübeleri yer yer şey buluyor mesela Ziya Paşa Londra'dan kaçmak durumunda kalıyor. Çünkü işte Ali Suavi'nin Ali Paşa'nın katline dair fetvasını içeren makaleyi yayınladığında Ali Paşa dava açıyor mahkemelik oluyorlar. Avukatları da şeyden Ziya Paşa'ya sen... Git buradan artık diye <gülüyor> tavsiyede bulunca şey, Ziya Paşa Cenevre'ye kaçıyor haliyle. Mesela bunu çok şey olarak yazıyor. <gülüyor> hani bu İngilizler de böyle. Yani hani işte onların da <gülüyor> şeyini <gülüyor> gördük, medeniyetini gördük diyerek biraz veryansın ediyor haliyle. Ama onun haricinde mesela şey zaten geçen Zeynep Direk hocanın şeyinde... ...çok güzel şey. Protosayı diyen diyebileceğimiz bir tavırları var aslında. Yani Avrupa, Batı şarkı bilmez. Hı hı. Yani bizi iyi tanımıyorlar, bizi anlamıyorlar. İşte Rusya'nın ancak propagandasıyla bizi işte cahil, vahşi, medeniyetten yoksun bir şey gibi görülüyorlar. Ama işte hani biz böyle değiliz gibi ee, bir... E Merkez şeyleri var, konuları var, devamlı işledikleri, özellikle Namık Kemal'in. Evet, Avrupa şarkı bilmez. Evet, Avrupa şarkı bilmez, <gülüyor> aynen. Hatta bu, bu makalesinin başlığı tabii. Ee, bunun haricinde orada tabii belli şarkıyaççılarla e, çok şeyler, içli David Urquhart var, meşhur hmm. e, İngiliz diplomat, e, Türkofil. ...diyebileceğimiz... Ee, ...onun e, öğrencilerinden mesela... ...Charles Wells var, meşhur Türkolog... ...onunla çok iyi arkadaşlık ediyorlar... ...hatta Charles Wells daha sonra... ...Namuk Kemal'i e, ufak bir obiçöre... ...bir böyle... E, e, ...taziye yazıyor vefatından sonra... Hmm. ...vesaire... E, ...ama hani onun haricinde... E, ...çok sosyalleşmediklerini ben tahmin hmm. ediyorum... ...mesela hani aynı dönemde Londra'dalar... E, ...mesela hani insan bekliyor... ...mesela bir Marx'ın bahsi... Ya yok mu? yok değil yok. Bir de çok yakın oturuyorlar aslında bildiğim kadarıyla. Tamam öyledir yani. <gülüyor> kesin bir kahvede, bir evet. işte şeyde denk gelmişlerdir. <gülüyor> Beraber oturduklarını böyle kafamda tahayyül edebiliyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> e, yani işte yolları şey olarak kesişmemiş anladığım kadarıyla. Şey, e, Namık Kemal'in ufak bir şeyi var hürriyette. Ufak bir bende. Arabacıların e, grevini... ...anlatıyor. Şaşırmış. Hakları için greve gidiyorlar falan diye. Tabii grev demiyor. iş bırakmışlar. Hmm, nasıl Kasım oldu? Garip. Yani aslında işte... ...şaşırtıcı değil dememin sebebi şu. Yani batıda olsalar ve biz hani... ...yüzleri batıya dönük diye düşünsek de... ...asıl dersleri doğu. Dertleri doğu. Yani evet. Osmanlı'nın, merkezin... ...dertleriyle hem hal oluyorlar. Yani Avrupa'da bulunmaktan hmm. da çok memnun değiller. Mecburen Sonuçta, O bir sürgün mecburen, mecburen oradalar. İstanbul'a aşıklar. Dönmek istiyorlar. Hatta bu noktada elinde evet. sonunda dönüşüp, dönüp dolaşıp işte Ali Paşa ile anlaşıyor mesela Namık Kemal. Erkenden dönüyor yazıp çizmeme konusunda söz vererek bir süre e, Ali Paşa vefat edene kadar en azından e, dönüyor mesela. O yüzden evet. hani bunu unutmamak lazım. Dertleri Osmanlı, evet. İslam ve işte İstanbul Londra'dan ziyade. E, yani batıda gördükleri ya da edindiği tecrübe sadece onun bir şeyi, harcı, ona bir malzeme oluyor, bir e, destek oluyor. Evet, Nam Kemal dönüyor ama orada <gülüyor> biraz şey de var sanırım. Yani artık Mustafa Fazıl Paşa onları desteklememeye başladığında... ...çünkü Mustafa Fazıl Paşa da Ali Paşa'yla... Evet, anlaşıyoruz. Paşa ...anlaşıyorlar. Ee... Sonrasında Hidiv, yani Hidiv İsmail artık destekçi konumuna geliyor. Hatta şeydir ya, ben yanlış hatırlamıyorsam hani... ...Mustafa Fazıl Paşa'yla iş yaptığınızda siz sonuçta Osmanlı'ya bağlı bir paşayla iş yapıyordunuz ama... hani git İsmaile iş yapmak demek artık tırnak içinde hain giren bir şeydi ve Namık, Namık yani, Kemal Namık Kemal'ını kabul edemiyoruz evet. ee, Hid, Hid, zaten şeyde de girişte biraz değindim hı hı. Ee, Namık Kemal'in e, editör olduğu şeylerde Mısır meselesine dair işte o sırada Hidir İsmail'in böyle bir istiklal davası yani Mısır'ı e, Osmanlı'dan koparıp kendisi de başına sultan olma derdine düştüğüne dair şayyalar iyice yükseldiğinden böyle bir tartışma var Namık Kemal açıkça e, Hidir'i yeriyor bu hı hı. konuda Ama Namık Kemal gazeteyi terk etti yandan için Ziya Paşa'nın Hidil'i mazur yani meşru değilse de mazur görülmesi gerektiğini asıl suçun Ali pa ve Fuat Paşa'ların işte entrikalarında olduğunu şey yapan yazılar yazmaya başlıyor. Hani bir nevi hani e, kalemini satmış demek istemeyeceğim. <gülüyor> demek istemiyorum ama e, Ali Paşa'ya olan özellikle öfkesi ve şeyi çok, fazla evet. çok ciddi anlamda. Evet. Yani Ali Paşa ile şahsi, şahsi kavgası. kavgası Kesinlikle. Onu öyle bir şeye sevk ediyor. Yani Hidir'den yardım alıp. Öfkeyi zaten Ziya Paşa'nın son yazılarında son makallerinde görmek mümkün. Yani Mustafa Fazıl Paşa'ya da işte Osmanlı tebasında da yani bu kadar zulüm kadir altında durup nasıl hala isyan etmiyorsunuz sizden bir şey olmaz dercesine böyle evet. sistemlerini görmek mümkün Ziya Paşa'nın o acılığını. Evet o anlamda aslında Nam Kemal ve Ziya Paşa birbirlerinden baya bir şeye de ayrılmaya sonrasında biliyorsunuz yani edebi anlamda da bir kavgaları takım, var kavgaları var. Ee, Harabat şiir üstüne evet, yani tartışmaları o... Yani Diyar Paşa'nın kendisini ısrarla eskide bulmaya devam etmesi işte aslında Namık Kemal'e de aynı şey oluyor. Tabii. Yani bir süre sonra o kadar uzakta ve sürgünlerde geçen bir hayatla yeninin içinde çok da devinemiyorsunuz yani. O da hayatının son döneminde gazeller yazmaya başlıyor. Ha, tabii. Yani bulundukları yere neredeyse geri dönüyorlar ama e, bu e, peki şeyi biliyor muyuz? Mesela Hürriyet Gazetesi'nin Osmanlı içinde bir etkisi var mı? Yani. Hürriyet gazetesinin Osmanlı içinde bir etkisi kesinlikle var. Yani tabii ki ne basım rakamları ne sirkülasyon rakamları yok elimizde. Ben ona dair hiçbir şey bulamadım. Yani açıkçası dürüst olayım çok böyle derin bir arşivler ya da şeyler üstünden çalıştığımı söyleyemem. Hı hı. Daha ziyade ikinci kaynaklar üzerinden gittim. Ama hani ikinci kaynakları da genellikle işin bu ve dair gayet titiz. Hı hı. Hı hı. Hem Fevziya Abdullah Selin hem Ömer, Ömer Faruk Ökü'nün çalışmaları çok titiz. Herhalde öyle bir rakam olsaydı bulurduk. Evet. Ama eee işte hürriyete Osmanlı'nın farklı bölgelerinden gelen mektuplar işte Girit'ten haberler Kahire'den yerine göre e, necidden yani Cidde'den hatta İran'dan e, bile bir mektup geliyor. Balkanlardan. E, bunların hepsi e, direkt aynı olduğu şekilde mi yayınlanıyor? Orası biraz şey, e, belirsiz yani. Hmm, evet. Muhtemelen gelen mektupları Namık Kemal Veziyapaşa kendileri tekrar yazıya döküyorlar diye tahmin ediyorum. Ya da bazen sadece aldıkları havadisleri kendileri mektup gibi yazıyorlar ama bir dolaşım söz konusu. İstanbul'da işte e, ciddi anlamda hürriyet takip ediliyor. Değil Bulunan ...mahalarına konuluyor. Ama hani o dönemin adetinde böyle ele geçen muhtemelen toplu şekilde okunuyor. Kahvelerde, hmm. işte özel meclislerde e, tartışılıyor. Ve yani şey önemli, en büyük işaret bence bu noktada alamet. Hürriyet'in, e, namı Kemal'e yapışı ve diğer yeni Osmanlılar öldükten sonra dahi e, çok ciddi bir böyle şey... E, kıymete haiz olması, yani koleksiyon malzemesi hürriyet. Ee, i̇lk 50 ve ikinci 50 sayısı takım halinde böyle ciltletilip e, daha e, basılırken e, takım halinde satıldığında bunlar ciddi kıymete biniyor. Böyle kara borsada şey olarak satılıyor bazı sayıları. Ve o takımları hala e, o takımlara dair, ciltlere dair hikayeleri ben çok sık denk geliyorum. İkinci meşruiyet Hı. döneminden, cumhuriyet döneminden. İşte şurada şurada Ziya Paşa'nın bıraktığı bir hürriyet takımını bulmuşlar işte vesaire. Ya da bir sahaftan bir takımı çıkmış bilmem fahiş fiyatlara bu satılmış vesaire. Çok muhteşem vesaire. bir şey oluyor tabii o zaman. Ee, <gülüyor> Çünkü kütüphanelerde evet. fotokopileri var. Yani, ee, yani tam fotokopi... takımının olduğu hiçbir kütüphane yok. Sadece bir fotokopileri fotokopi var. Evet. Ama herhalde batıda belli koleksiyonlarda evet. mevcut birkaç takım diye tahmin evet. ediyorum. Belki bir gün bizim kütüphanelerden de bir tane orijinal ee, takım olur diye umuyoruz. Ee, çok teşekkür ederiz Alperen Bey. Ee, bugün e, burada bizimle birlikte olduğunuz ve bu Hürriyet gazetesini e, hepimize kazandırdığınız için e demek, ben çok teşekkür ederim. Çok büyük çok bir ederim. hizmet. Benim için hem Gerçekten. çalışmak bir zevkte Hürriyet üzerine çalışmak, evet. hem de gelip burada Hürriyet ve Yeni Osmanlı üzerine konuşmak e, çok e, güzel bir fırsat. Ben teşekkür evet. ederim. Evet, bugün 94.9 Açık Radyo'da Alperen Topal'la Hürriyet Gazetesi'ni konuştuk. Hoşçakalın, görüşmek üzere.